1599 numaralı konu, Hz. Peygamber'in duasında Allah Teala'ya güzel bir şekilde öven bir göçebeye altın hediye etmeleri, Hz. Peygamber bir gün bir göçebe Arap'ın, namazında şöyle dua ettiğini duydular, Ey gözlerin göremediği, şek ve şüphelerin karışmadığı hiç kimsenin vasıflandıramadığı, hadiseler karşısında değişmeyen, neticelerden korkmayan, dağların ağırlıklarını, denizlerdeki suyun miktarını, yağmur damlalarıyla ağaçlardaki yaprakların ve güneşin üzerinde doğduğu her şeyin sayısını bilen, hiçbir göğün bir başka göğü, yerinde başka bir yeri kendisinden gizleyemediği, denizlerin diplerindekini ve dağların en sarp yerlerindeki şeyleri gören Allah'ım, ömrümün en hayırlı kısmını son kısmı kıl, amellerimin ve günlerimin de en hayırlısını yine en sonuncuları kıl, ya men la uyunu, ve la tuhalitu huzzununu, ve la yasıfuhul ne, ve la tuayruhul havadüsü, ve la yahşad devair, yelemi mesakiler sibali, ve mekayiler el bihari, ve adede kıtaril emtari, ve adede verâkıil eşcari, ve adede ma azleme aleyhi ve eşraka aleyhin neharu, ve la tuvari minhu semaun semaa, ve la ardun arda, ve la bahrun mafi karihi, ve la mafi varihi, ey elhayra umuri ahirahu ve hayra ameli havatimehu ve hayra eyyami ey elkakefi ey bunun üzerine hazreti peygamber o göçebeyi kendisine getirmesi için oraya birisini bıraktılar o kişi namazını bitiren göçebeyi hazreti peygamberin yanına getirdi hazreti peygamber bu göçebeye o sıralarda kendisine hediye edilmiş olan bir miktar altını vererek ey göçebe sen hangi kabiledensin diye sordular onun, ''Amir bin Sasa oğulları kabilesindenim'' demesi üzerine de, ''Bu altınları sana niçin verdiğimi biliyor musun?'' dediler. Göçebe şöyle cevap verdi, ''Ey Allah'ın Resulü, aramızda bulunan akrabalıktan dolayı vermiş olmalısınız. O zaman Hazreti Peygamber, ''Akrabalık hakkı da varsa da ben bu altınları sana Allah'ı güzel bir şekilde övdüğünden dolayı verdim.'' buyurdular.